Kaçkağım. Kaçkağım. Nasılsın? Hayak. Aa şey. Dışarı çıktım öyle. Aslında kitap kaydetmek için çıkmıştım ama. Şey. Aa. Aslında işte bu ayda, Ramazan'da şey demiştik... <gülüyor> demiştik değil işte, böyle bir şeyin... Tam olarak içimden gelmesi gerekiyor. Yapmam için. Hani cüz paylaşırız falan gibi bir şey demiştik. Sen demiştin, okurum ben. Hı. Seve seve okurum Raczka. Öyle günlerimiz olur belacık ha. Olur yani. Hmm. Ama onun yerine şey bir sürprizim var sana. Bir sürprizim oldu yani. En azından bunu içimden gelerek yapabiliyorum yani. Açıkçası. Şey kaydettim. Diyelim ya kitap kaydetmek için çıkmıştım ama dedim lojik ama <gülüyor> bir kurantilaveti yapayım. <gülüyor> Şu kelimeleri duyarken yüzünde olanı gülümsemeyi. İçinin o coş, içinin coşkusunu neler neler işte ya, of. hepsini hayal edebiliyorum yani. Aptalım benim. Güzel çıkam. Yasin suresine okudum, seslendirdim. Kendim bir bölümünü biraz dinledim. Bir tekrar dinleyeceğim. Çok fark etmiyor aslında da. Ee, daha böyle hoşuma gidecek şekilde ee, nasıl diyeyim kaydedersem eğer. eğer çok hoş hoşuma giderse bu kaydettiğim şey yaparım normal bir şekilde devam ederim ama şey bir kez daha şey yapabilirim, kaydedebilirim öyle. Neyse. Bu sadece böyle bunun müjde verircesine ses kaydetmek istemiyorum öyle. Bir şeylerden de konuşmak istiyorum. Mesela sistem etmek istiyorum da bu sistem, bu kayıtta canım sistem çekmedi nedense. Sonra da unutuyorum zaten sistem etmeyi. Hadi nesin? Yarars. Şeye daha az kaldı. Bir bari kambir aylara. Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Tarih başladığında kendine bir şey yapmanı, ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Yani bilmiyorum. Sen ne yapsan ben çok seviyordum zaten. Hepsini ayrı ayrı seviyordum yani. Tarhana çorban, tavuk çorban. güzel ya. Senin ellerinde ne var bilmiyorum. Sihir mi var? Hadi ben geçeyim. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Neyse yani sonuç olarak dolcukam Kendine bir şey yap. Kendine bir şey yap. Ne yap? Özlediğim bir tat vardır elbette ki. <gülüyor> Çünkü benim de yediğim ya da içtiğim bir şey olur. Bence kendine böyle güzel ekşi mi ekşi bir tarhana çorbası yap. Çok özlemişim. Böyle baharatların havada uçuştuğu sımsıcak böyle kaynar. Ben kaynar seviyorum. Senin kaynatırdım böyle etini yerdim de oraya Açka işte kıyamadık diyelim kaynar seviyormuş ben kaynar seviyorum o zaman kendine kaynar bol baharatlı <gülüyor> bol baharatlı bir tarhana çorbası yap Açkasının güzel kadına bazen şöyle demek istiyorum tamam mı? Ama bu hiçbir şekilde şey değil. Meydanladı. Böyle seni biraz şey yapmak için gıcık etmek için böyle, ya böyle de zaten şeyde bazenden kastım. İşte öyle. Gıcık etmek için öyle yapasım geliyor. En sevdiğim lojikam. Böyle Salam ya, bunun arkasından konuşmam gerekiyordu dur, <gülüyor> şey yapamadım. İşte, <gülüyor> böyle en sevdiğimle uçken deyince işte insan böyle bir şey oluyor. Aslında kötü bir şey demiyor, aslında bir baktın, bir bakıma da ne demek yani en sevdiğim? Allah Allah. Başka leyko adam mı var? Dersin. Bazen öyle şey yaparım anneme. <gülüyor> Gerçi zaten bunun kapısı direkt ona çıkıyor yani. Anneme şey yaparım bazen. Sen benim en sevdiğim annemsin diyorum. Böyle bakıyor. O sırada ellerini yıkıyor falan oldu. Genelde annemelerini çok yukarı yani. Neyse. En sevdiğim annem diyorum. Bir elini yıka bakıyor. <gülüyor> Bu dal. Başka annem var. <gülüyor> Diyor genelde. İşte öyle bir şeyden. <gülüyor> öyle bir gıcıklıktan bahsediyorum. Sen benim en sevdiğim oyuncakmışsın. Ya ne Daha çok şımarasın var da. Çok mu, çok güzel bir park yeri buldum. Teşekkürler. Petrpen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya bu biraz... ...kısa bir kayıt. Oldu Logika. Çünkü eve doğru geçiyordum. Ben sanıyorum ki Logikası Sanıyorum ki yani Ses kayıtlarını dinlemede bir Tembellik geliştirmişsin yani Yani bir tane şarkı yüklemeni istedim İşte dediğim gibi Ya işte tembelleşsin daha dinleyemedim. Gerçi o zaman şeye denk gelmişti biliyorum yani. Cuma akşamı kaydetmiştim. <gülüyor> sonra P -p -p -p -p -p -p -p. Cuma akşamı kaydettim. İşte hafta sonu geldi sonra. Belki dedim o yüzden şey yapamamıştır. Dinleyememiştir. Masallar kadar güzel bir hayalin ortasındayım Arkadaşlarım pembe mavi düşlerim Ve ben bir oyun bahçesi Rengarenk çiçekler Sen de gel hadi hep beraber oynayalım Şunu söylerken o kadar çocuk gibiydin ki Tam ama böyle tam yani Senin böyle mıncırasın var ya o kadar çok var ki yani yani, yani, yani, yani, of ya. Çok pis mıncirasın var senin kadın. Çok özledim seni. Seni görmek istiyorum ya. ya. Çok çok fena görmek istiyorum yani. Neyse bir şey diyordum. Şey canım. İşte. Ya da işte ya da. O şarkıyı bilerek koymadın ki. Benim dudaklarım demek ki öpmek istemiyormuşsun artık. Yani. Loç Sistem etmeyeceğim dedim yine sisteme kaydım bak. Bu sistem değil. Ayrıca sistem de sevgiden doğar. Allah'ım sana boş yapmayı ne kadar özledim ya. Ya seni mesela şu moddan şu moda böyle hızlı hızlı böyle çevirip evirip çevirip böyle Sokmam yok muydu ya? Yemin ediyorum var ya böyle Kahkahalardan sonra bir anda Çok komik, sadece gülüyorum Deyip ondan sonra bir daha Böyle tebessümler Gülücükler, kafayı bir tane böyle patlatma istekleri ve tepeme çıkma istekleri, boynumu atlama istekleri Sonra tekrar kahkahalar ne sen benim karşımda Bak bunu nasıl, be? neye mevzuzeceğim? bir tane şey var böyle bir tane komedinin anlattığı bir hikaye var böyle işte işte böyle Ceylan Aslan'a soruyor işte bu şey var şey Aslan böyle şey Ceylan'a söylüyor diyor ki şurada ağacında bir tane adam var böyle onu gördün mü diyor yüzü böyle şey yapıyor böyle çığlık atıyor böyle korkuyor diyor Ceylan da şey diyor böyle yok diyor yani ağacın or orada bir tane adam biliyor ama diyor o adam normal diyor yani böyle yüzü Normal normal duruyor yani böyle etrafa bakıyor yani. Sakin bir adam falan yapıyor. Yok yok diyor bir adam var diyor. İşte şey böyle çılık atıyor yani ağacın altında. Yani işte aslında o sahneyi belki şey yaparım. <gülüyor> Paylaşırım atta Bir sayfada. Şey demek istiyor yani. Orada aslında şeyi görüyor. Neydi ona da aslan. Onun kendisinden sebep olan halini görüyor ama İnsanın Ceylandan korkması için çok bir sebep yok yani. ve anlatınca çok da şey olmadı. Tamam benzerliğini bir bakıma kurmuş oldum ama güzel anlatamadım. Ya, şu Anla be. <gülüyor> Geberteceğim seni de. Neyse yani sen benim karşısında öyle oluyordun anlıyor musun? İşte sadece demeyeyim de elbette ki deri gibi sohbet ediyorduk, konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. Ama senin böyle hal, modunun, ruh halinin böyle değişimlerinin böyle aşama aşama görüyordum. Ben bunu şey yapıyordum biliyordum yani böyle resmen kontrol eder gibi yapıyordum. Çok güzeldi ben. Hala da öyle biliyorum yani ellerimdesin. Ya bu ses kayıtın, kaydını dinlerken herhangi bir ses kaydını dinlerken öyle halden hale girdiğini biliyorum yani. Keşke o Gerçi dün duyabildim ama işte orada limitli şeyler yapabiliyorum yani espriler yapabiliyorum. Yoksa yoksa manyak ederim yani seni. Şu ciğerin işleri yok mu ya kadın? Bayılıyorum sana. Yüzülüyorum. Yüzülüyorum yani. Esir Açka. Vedalaşalım. Daha uzun bir kayıt olmasını istiyordum ama buraya kadarmış. Seni seviyorum. Seni çok özlüyorum. Hoşçakal kadın. Yakında parfümünü alacağım. Ama her şey ise kokusunu hatırlıyorum zaten. Hani her zerremde hatırlıyorum. Ama her şey olursa neydi ona da? Hm. Çok kalabalık, çok ses var. Özür dilerim diyor. şey. Hatırlamıyor musunuz şey yapmıştım böyle ses kaydında bir defa. kutusunda da hatırlıyorum rengini. Şey demiştim. Allah kahretmesin. Lilac. Mor falan böyle demiştim de. E, Mor değil mi? Mor demedim mi? <gülüyor> Lilac böyle biraz daha. Hani işte ne bileyim? Lila sanırım gibi bir şey oluyor. Ama demek ki sen böyle şey etmişsin. Ya, bir kere o laylak falan bir kere o şey değil İşte ne demiştin pembe değil falan demiştin bir de laylak diyor falan yapmışsın. Nasıl kızıyorlar var ya of yani tam böyle dişlerimi kıracağım. Neyse. Bu renginde bana tekrar yardımcı olman gerekecek. Ben aslında bir ekru gibi bir şey hatırlıyorum. Şimdi ekru dediğim için ekstradan bir sinirlenip böyle beni boğazlayasın gelebilir biliyorum. Ah be. Senin şu tatlı sert hallerin böyle sinirlenişlerin var ya. <gülüyor> Aynı babaannem. <gülüyor> of, dur bekle şaka. Sakin misin? Sakin ol. Of yirmi sene. Allah kahretmesin dur bekle ya, ses kayıtlarını böyle şeyler geçsin Çok istemiyorum belki ama Böyle de söylemek istemiyorum Allah kahretmesin Ama sen senle öyle bir muhabbetimiz Olduğu için e, Babaannemi yoğun bakımı kaldırmışlar Birçok değeri aslında iyiymiş Yani muhtemelen Sadece bilincinde bir sıkıntı var ama bilmiyoruz yani Muhtemelen toparlar yine İnşallah Kadın beni görünce ne kadar sevin ya Bir dakika dikkat edeceğim Hani Abilerime ya da kardeşime de aynı şekilde mi Böyle işte yaklaşıyor falan ama Bilmiyorum Bana ayrı bir Olayı var Neyse onu da söylemiş olayım dedim. Sen şey yapıyorsun çünkü. <gülüyor> Bayılıyorsun böyle şeylere gülmeye. <gülüyor> Çok uğraştın babanı öldürmek için ama. Kadın sana inat yaşıyor. <gülüyor> Neyse gevezeliğe lüzum yok daha fazla. Allah uzun ömür versin babaanneme. İyi bakalım yaşka lak lak edip senin diyaframını böyle kastıktan sonra iki üç kaka ile vedalaşalım bu can seni çok seviyor aşkım çok çok çok haksızlık ama bu sen beni duyuyorsun benimle konuşuyorsun ben senin bir yok değişini bile duyamıyorum yani Abi böylesi daha iyi. Bakma yani böyle konuştuğuma. Tekrar öyle birbirimizi aradığımız aranıştığımız zamanlara dönmek istemiyorum yani. Abi ya e, hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. Benim yaşadığım acılar hala daha mı diyor yani dibine kadar. Seni seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kal